Benim kahramanım sensin. Annesi Sarah'ın kahramanıydı. Çünkü o hem dünyanın en iyi annesi hem de dünyanın en iyi bilim insanıydı. Ama Sarah'ın annesi bile koronavirüse bir ilaç bulamıyordu. Sera annesine COVID-19 neye benziyor diye sordu. COVID-19 ya da koronavirüs bizim göremeyeceğimiz kadar küçük dedi annesi. Hasta insanların öksürükleri, hapşırıkları ile ve çevrelerindeki insanlara ya da eşyalara dokunmaları ile bulaşıyor. Hasta insanların ateşi çıkıyor, öksürüyorlar ve bazen de nefes alırken zorlanabiliyorlar. ''Zera, yani göremediğimiz için onunla savaşamaz mıyız?'' diye sordu. ''Onunla savaşabiliriz.'' dedi annesi. ''İşte bu yüzden senin güvende olmana çok ihtiyacım var. Virüs çeşit çeşit insana etki ediyor.'' Ve herkes onunla savaşta bize yardım edebilir. Çocuklar çok özeldir. Ve onlar da bize yardım edebilirler. Sizlerin güvende olması hepimiz için çok önemli. Sen benim kahramanım olabilirsin dedi. Sera o gece yatağında uzanırken hiç de bir kahraman gibi hissetmiyordu oysa ki. Üzgündü. Okula gitmek istiyordu ama okulu kapalıydı. Arkadaşlarını görmek istiyordu. Ama bu hiç güvenli değildi. Sera, koronavirüsün dünyayı korkutmaktan vazgeçmesini diledi. Gözlerini kapatırken kendi kendine ''Kahramanların süper güçleri olur.'' dedi. ''Benim neyim var ki?'' Bir anda karanlıkta tatlı bir ses adını fısıldadı. ''Kim var orada?'' dedi Sera. ''Kahraman olmak için neye ihtiyacın var?'' diye sordu ses. Dünyadaki bütün çocuklara kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatmanın bir yolunu bulmalıyım. Böylece onlar da diğer herkesi koruyabilirler, dedi Sera. Peki bunun için benim ne olmama ihtiyacın var, diye sordu ses. Uçabilen bir şeye ihtiyacım var, yüksek sesli bir şeye ve yardım edebilen bir şeye. Bir anda bir ıslık sesiyle birlikte ay ışığının içinden harika bir şey odaya adım attı. Sera nefesi kesilerek sen de nisin? diye sordu. Ben Aryo dedi. Daha önce hiç Aryo görmemiştim dedi Sera. Aryo aslında her zaman buradaydım dedi. Ben senin kalbinden geliyorum Sera diye ekledi. Sera eğer sen benimleysen o zaman dünyadaki bütün çocuklara koronavirüsü anlatabilirim dedi. Bir kahraman olabilirim. Ama bekle Aryo, koronavirüs varken seyahat etmek güvenli mi peki? Yalnızca benimleyken güvenli Sera, dedi Aryo. Benimle birlikteyken hiçbir şey sana zarar veremez. Ve böylece Sera, Aryo'nun sırtına atladı. Ve birlikte pencereden çıkıp, gece vakti gökyüzünün içine doğru yükseldiler. Yıldızlara doğru uçtular ve... Ay'a selam verdiler. Güneş yükselirken bir grup çocuğun oynadığı piramitleri olan çok güzel bir çöle indiler. Çocuklar sevinçle bağırdılar ve Aryo ile Sera'ya el salladılar. Çocuklardan biri, hoş geldiniz ben Salem dedi. Burada ne yapıyorsunuz? Üzgünüm çok yaklaşamayız. En az bir metre uzakta durmalıyız. İşte biz de bu yüzden buradayız diye cevap verdi Sera. Ben Sera ve bu da Aryo. Biz çocukların komşularını, arkadaşlarını ve ailelerini koronavirüsten koruyabileceğini biliyor muydunuz? Dedi. Ve tam bunun için hepimiz diye devam edecekken... Selam gülümseyerek ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız dedi. Biliyoruz Sera... Ayrıca hastaysak dirseklerimizin içine öksürmeliyiz ve insanlarla tokalaşmak yerine el sallamalıyız. Dışarı çıkmamaya çalışıyoruz ama çok kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Herkes evinde kalamıyor. Belki bu konuda yardım edebilirim dedi Aryo. Koronavirüsü göremezler ama beni görebilirler. Hadi atlayın ama lütfen iki ayrı kanadıma oturun birbirlerinden en az bir metre uzaktalar. Aryo iki ayrı kanadında Salem ve Sera ile gökyüzüne yükseldi. Kükreyerek ve şarkı söyleyerek şehrin üzerinde uçtu. Salem sokaklardaki çocuklara hadi gidin ailelerinizde evlerde daha güvende olduğumuzu söyleyin. Birbirimizi korumanın en iyi yolu evlerimizde kalmak diye bağırdı. İnsanlar gördükleri karşısında çok şaşırmışlardı. Onlara el salladılar ve evlerine girmek konusunda anlaştılar. Aryo gökyüzünde çoğu yükseklere doğru kanat açtı. Selam sevinçle çığlık atıyordu. Bulutların arasındayken yanlarından bir uçak geçti. Ve uçaktaki yolcular şaşkınlıkla onlara baktılar. Selam, yakında en azından bir süreliğine insanların seyahat etmeyi bırakmaları gerekecek, dedi. Dünyanın her yerinde sınırları kapatıyorlar ve hepimiz sevdiğimiz insanlarla olduğumuz yerde kalmalıyız, dedi. Sera. Çok fazla şey değişiyor, dedi. Bu bazen beni biraz korkutuyor. Değişen şeylerin olması korkutucu ve kafa karıştırıcı olabilir Sera, dedi Aryo. Korktuğumda çok yavaş nefes alırım ve dışarı ateş üflerim. Aryo ağzından çok büyük bir ateş topu fırlattı. Korktuğunuzda nasıl rahatlarsınız, diye sordu Aryo. ''Sera, yanında kendimi güvende hissettiğim birini düşünmeyi seviyorum.'' dedi. ''Ben de.'' dedi Salem. ''Kendimi güvende hissetmem için bana yardım eden herkesi düşünürüm. Mesela büyükannem ve büyükbabam. Onları özlüyorum. Onlara koronavirüs bulaştırabileceğim için onlara sarılamıyorum. Eskiden her hafta sonu görüşürdük ama şimdi onları korumamız gerektiği için görüşemiyoruz.'' dedi. ''Sera arkadaşına, onları arayabiliyor musun?'' diye sordu. Evet tabii dedi Selam. Beni her gün arıyorlar ve ben de onlara evde neler yaptığımızı anlatıyorum. Onlarla konuşmak beni de onları da daha iyi hissettiriyor dedi. Sevdiğimiz insanları şimdi göremediğimiz için özlememiz çok normal dedi Aryo. Onları ne kadar önemsediğimizi gösteriyor. Başka kahramanları görmek size daha iyi hissettirir mi peki dedi. Sera ve Selam Evet lütfen, diye bağırdı. Aryo, harika, arkadaşım Sasha'nın çok özel bir süper gücü vardır, dedi. Hadi gidelim o zaman. Ve böylece yeryüzüne doğru alçaldılar ve küçük bir köye indiler. Bir kız evinin dışında çiçek topluyordu. Aryo'yu ve kanadında oturan çocukları görünce kahkaha attı. Arjo diye bağırdı kız. En az 1 metre uzakta kalmamız gerekiyor. Bu yüzden size bir kucaklama gönderiyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Sasha, kucaklamanı sen söyler söylemez hissettim dedi Arjo. Ne kadar değer verdiğimizi göstermek için kelimelerimizi ve davranışlarımızı kullanabilmemizi çok seviyorum. Arkadaşlarımın da senin süper gücünü öğrenmelerini istedim. Benim süper gücüm nedir? dedi Sasha. ''Ailende bir kişi hastalandığından beri koronavirüsü hiç kimseye bulaştırmamak için evde kalıyorsun.'' dedi Arjo. ''Evet, hasta olan benim babam ve tamamen iyileşene kadar yatak odasında kalacak.'' dedi Saşa. ''Ama o kadar da kötü değil. Oyunlar oynuyoruz, yemek yapıyoruz, bahçemizde zaman geçiriyoruz ve hep birlikte yemek yiyoruz.'' ''Erkek kardeşlerimle ayak parmaklarımıza dokunup dans ediyoruz, kitap okuyoruz ve böylece öğrenmeye devam edebiliyorum. Çünkü bazen okulu özlüyorum. Evden çıkmamak ilk başta biraz tuhaf hissettiriyordu ama şimdi normal gelmeye başladı.'' dedi. ''Bu her zaman kolay değil Sasha. dedi Aryo. ''Evdeyken eğlenmek ve sevdiklerinle iyi anlaşmak için yollar buluyorsun. İşte bu yüzden sen benim kahramanımsın.'' dedi Aryo. ''Hiç ailenle kavga ediyor musun?'' diye sordu Salem. ''Bazen kavga ediyoruz.'' dedi Saşa. ''Daha sabırlı, daha anlayışlı ve ayrıca özür dileme konusunda çok daha hızlı olmamız gerekiyor. Bu gerçek bir süper güç. Çünkü hem kendimizi hem de başkalarını iyi hissettirebiliyor. Benim ayrıca biraz yalnız kalmaya da ihtiyacım oluyor. Tek başıma şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyorum. Ve bazen arkadaşlarımı da arayabiliyorum.'' Peki ama Aryo ya evinden uzakta olan ya da hiç evi olmayan insanlar diye sordu Sera. Bu harika bir soru Sera dedi Aryo. Hadi gidip öğrenelim hep birlikte. Ve böylece Saşa ile vedalaşıp tekrar havalandılar. Denizle çevrili bir adaya inerlerken hava biraz ısınmıştı. Burada insanlarla dolu bir kamp gördüler. Onları bir kız gördü ve uzaktan el salladı. Selam Aryo, seni yeniden gördüme çok sevindim, dedi kız. En az bir metre uzakta kalmaya çalışıyoruz. Bu yüzden seninle buradan konuşacağım. Ama arkadaşlarına tanışmayı çok isterim. Benim adım Leyla, dedi. Merhaba Leyla, ben Sera ve bu da Selam, diye cevap verdi Sera. ''Sanırım kendinizi koronavirüsten korumaya çalışıyorsunuz. Peki başka neler yapıyorsunuz?'' dedi Sera. ''Ellerimizi su ve sabun ile yıkıyoruz.'' diye cevap verdi Leyla. Salem ''Peki dirseklerinizin içine mi öksürüyorsunuz?'' diye sordu. ''Nasıl olduğunu bize de gösterebilir misiniz?'' diye sordu Leyla ve Salem de onlara gösterdi. Biz hepimiz cesur olmaya çalışıyoruz ama beni endişelendiren bir şey var dedi Leyla. Bu konuda sizinle konuşabilir miyim? Birinin hastalanıp öldüğünü duydum ve bu beni çok korkuttu. İnsanların koronavirüs yüzünden ölebilecekleri doğru mu peki? Aryo derin bir iç çekti ve olduğu yerde oturdu. Evet küçük kahramanlar bu biraz garip dedi Aryo. Bazı insanlar hiç hasta hissetmeyebilir. Ama bazı insanlar çok hastalanır. Hatta bazıları ölebilir. İşte bu yüzden yaşlılara ve başka hastalıklara olanlara karşı çok daha dikkatli olmalıyız. Çünkü onlar daha kolay hasta oluyorlar. Bazen çok korktuğumuzda ya da güvende hissetmediğimizde güvende hissettiğimiz bir yeri hayal etmek bize yardımcı olabilir. Bunu benimle denemek ister misiniz? dedi Aryo. Bunu bütün çocuklar kabul etti ve sonra Aryo onlardan gözlerini kapatmalarını ve kendilerini güvende hissettikleri bir yeri hayal etmelerini istedi. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir anıya ya da bir ana odaklanın dedi Aryo onlara. Daha sonra onları güvenli yerlerinde ne gördüklerini ne hissettiklerini ve nasıl bir koku aldıklarını sordu. Güvenli yerlerine davet etmek istedikleri özel biri olup olmadığını ve onunla ne konuşabileceklerini sordu. Üzgün ya da korkmuş hissettiğiniz her zaman güvenli yerinize gidebilirsiniz çocuklar, dedi Aryo. Bu sizin süper gücünüz, onu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca benim ve birçok başka insanın da size çok değer verdiğini unutmayın, bu da size yardımcı olacak, dedi Aryo. ''Hepimiz birbirimize değer verebiliriz.'' dedi Leyla. ''Çok doğru Leyla.'' dedi Aryo. ''Nerede olursak olalım birbirimize değer verebiliriz. Son yolculuğumuzda bize katılmak ister misin?'' Leyla, Aryo ve yine arkadaşlarıyla yolculuk etmeye karar verdi. Sera, Leyla da onlarla olduğu için çok mutluydu. Çünkü bazen birbirimize destek olmamız gerektiğini biliyordu. Sessizce, Hiçbir şey konuşmadan uçtular. Ama yine de Leyla yeni arkadaşlarının ona çok değer verdiğini biliyordu. Yavaş yavaş karlı dağlar görünmeye başladı. Ve Aryo küçük bir köye indi. Birkaç çocuk bir dere kenarında oynuyordu. Çocuklardan biri el sallayarak aryo diye bağırdı. ''Merhaba Linda!'' dedi Aryo. Arkadaşlar, daha önce koronavirüsü olan ve şimdi iyileşen bazı arkadaşlarımla tanışmanızı istiyorum, dedi. Nasıl bir histi, diye sordu Salem. Öksürüyordum ve bazen çok sıcaklık hissediyordum. Ayrıca çok yorgundum ve birkaç gün hiç oyun oynamak istemedim, dedi Linda. Ama bolca uyudum ve ailem bana çok iyi baktı. Bazı ebeveynlerimiz ve büyük anne babalarımız hastaneye gitmek zorunda kaldı. Hemşireler ve doktorlar onlara çok nazik davrandı. Ve çevremizdeki insanlar evde bize yardım etti. Birkaç hafta sonra tekrar iyi olmuştuk, dedi Linda. Diğer çocuklardan biri, Ben Linda'nın arkadaşıyım, dedi. Hiç görüşemesek de, Sadece Linda koronavirüs taşıdığı için arkadaş olmayı bırakmadık. Ona değer vermeyi hiçbir zaman bırakmadım ve tekrar birlikte oyun oynayabildiğimiz için çok mutluyuz, dedi. Bazen arkadaş olarak yapabileceğimiz en önemli şey birbirimizi korumaktır, dedi Aryo. Bu bir süre birbirimizden uzak kalmak anlamına gelse de. Birbirimiz için böyle şeyler yapabiliriz, dedi Leyla. Ve bir gün hepimiz tekrar oyun oynayabileceğiz ve eskisi gibi okula gidebileceğiz, dedi Salem. Artık Sera'nın yeni arkadaşlarıyla vedalaşıp eve gitme zamanı gelmişti. Birlikte yaşadıkları bu macerayı hiçbir zaman unutmayacaklarına dair birbirlerine söz verdiler. Sera birbirlerini bir süre göremeyecekleri için üzülmüştü. Ama Linda'nın arkadaşının söylediklerini hatırlayınca kendini daha iyi hissetti. İnsanları göremiyor olmak onları sevmeyi bırakacağımız anlamına gelmiyordu. Aryo hepsini evlerine bıraktı ve Sera uyyana kadar yanında kaldı. Aynasını yarında yapabilir miyiz diye sordu Sera. Hayır Sera Artık senin ailenle birlikte olma vaktin geldi, dedi Aryo. Hikayemizi unutma. Sevdiklerini ellerini yıkayarak ve evde kalarak koruyabilirsin. Ben hiçbir zaman uzakta değilim. Güvenli yerine gittiğini her zaman benimle olabilirsin. Sen benim kahramanımsın, diye fısıldadı Sera Aryo'ya. Sen de benim kahramanımsın Sera. Seni seven herkesin kahramanısın dedi Aryo ona ve Sera uykuya daldı ertesi sabah uyandığında Aryo gitmişti Sera da onunla konuşmak için güvenli yerine gitti ve sonra maceralarında gördüğü ve öğrendiği her şeyin resmini çizdi resmiyle birlikte yaşadıklarını anlatmak için annesine koştu İnsanları korumak için hepimiz yardım edebiliriz anneciğim, dedi. Maceramda birçok kahramanla tanıştım. Sera çok haklısın, dedi annesi. Muhteşem doktorlar ve hemşireler gibi insanları koronavirüsten koruyan pek çok kahraman vardır. Ama sen bana hepimizin her gün birer kahraman olabileceğini hatırlattın. Benim en büyük kahramanım sensin.